Peygamberimizin ev halkını Mekke'den getirmesi Medine'ye hicret eden peygamberimiz hanımı Hazreti Sevde, kızları Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Zeynep'le nişanlısı Hazreti Ayşe'yi Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı. Mescid-i Nebevi inşa edilip bittiğinde hane-i saadet yapılınca onları getirmek üzere Zeyd bin Harise ile Ebu Rafi Hazretlerini Mekke'ye gönderdi. Bu iki sahabi Mekke'ye giderek adı zikredilenleri alıp Medine'ye getirdiler. Sadece Hazreti Zeynep'i henüz Müslüman olmayan kocası müsaade etmediğinden getiremediler. Fakat bir müddet sonra o da Medine'ye hicret etmiştir. Kocası da daha sonra Müslüman olmuştur. Medine'ye gelenlerden peygamberimizin ev halkı kendi odalarına, Hazreti Ayşe ise babasının evine indi. Resul-ü Ekrem, Hazreti Ayşe ile Mekke'de nikahlanmıştı. Fakat düğün tehir edilmişti. Medine'ye gelinince, hicretin birinci yılı Şevval ayında düğünleri yapıldı. Peygamber Efendimiz o sırada 55 yaşındaydı. Hazreti Ayşe'nin Resul-ü Ekrem yanında diğer hanımlarından farklı bir yeri vardı. Amr bin as bir gün ya Resulullah halkın sana en sevgili olanı kimdir diye sormuştu. Resul Ekrem Ayşe diye cevap verdi. Ya erkeklerden ya Resulullah diye sorusunu tekrarlayınca da efendimiz Ayşe'nin babası diye buyurdular. Hazreti Ayşe inci bir kavrayış melekesine ve kuvvetli bir zekaya sahipti. Kısa zamanda Hazreti Resulullah'tan birçok hadis ezberledi. Birçok İslami hüküm öğrendi. Bununla Ashab-ı Güzin arasında mümtaz bir mevkiye yükseldi. Rivayet ettiği hadis sayısı 2210'dur. Birçok sahabi, Peygamberimizin çeşitli meseleler hakkındaki tatbikatını ve İslami hükümleri ondan sorarak öğreniyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, dininizin yarısını bu Hümeyra kadından Hazreti Ayşe'nin ilmi ehliyetini tebarüz ettirmiştir. Ebu Musa el-Eşari'nin şu itirafı da aynı noktaya parmak basmaktadır. Biz Resulullah'ın ashabı bir hadis-i şerifte onu anlamakta güçlük çektiğimiz zaman Ayşe'den sorardık. Zira Hadis ilminin kendisinde mevcut olduğunu görürdük. Hz. Ayşe validemizin fıkıh ilmindeki derinliği İslam hukukuna büyük faydalar sağlamıştır. Kadınlarla ilgili birçok meselenin kaynağını o teşkil etmiştir. Günümüz Müslüman kadınının hedefi Hz. Ayşe'ye her haliyle benzemeye çalışmak olmalıdır. Ashab-ı Suffa Kıble henüz Kabe tarafına çevrilmeden önceydi. Mescid-i Nebevi'nin kuzey duvarında hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yapıldı. Buna Suffa denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da ashab Suffa ismi verildi. Mescid-i Şerif'in Suffa'sında kalan bu sahabilerin Medine'de ne mesyenleri, ...ne de aşiret ve akrabaları... ...hiçbir şeyleri yoktu. Aileden uzak... ...dünya meşgale ve gailesinden... ...azade ve... ...tam manasıyla... ...feragat içinde bir hayata sahibidiler. Kur'an ilmi tahsil eder... resul Ekrem Efendimizin... ...vaaz ve derslerini dinleyerek... ...istifade ederlerdi. Ekseriye oruçlu bulunurlardı. Vakitlerini Resul-i Kibriya'nın... ...huzurunda geçiren bu mübarek sümre... Efendimiz'den hep feyiz alırdı. resul Ekrem'in medresesine Allah için nefsini vakfetmiş fedakar, ilim aşığı talebelerdiler. Peygamber Efendimiz tarafından tespit edilen muallimler kendilerine Kur'an öğretirlerdi. Bunlardan yetişenler Müslüman olan kabilelere Kur'an öğretmek ve sünnet-i Resulullah'ı beyan etmek için gönderilirlerdi. Bu cihetle de kendilerine Kurra denilirdi. Sufa ise bu itibarla Darul-Kurra diye anılmıştır. Sayıları 400-500 kadar olan mütevazi fakat feyizli bir hayata sahip bulunan bu güzide sahabiler bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini Kur'an ve sünneti Resulullah'ı öğrenmeye hasretmişken gerektiğinde gazalara da katılırlardı. İçlerinden evlenenler Sufa'dan ayrılırlardı. Fakat ...yerlerine başkaları alınırdı. Bu güzide sahabiler... ...ne ticaretle... ...ne bir sanatla meşgul olurlardı. Maişetleri... ...Resul-i Efendimiz ve... ...sahabilerin zenginleri tarafından temin edilirdi. Bu hususu... ...Sufa'nın baş talebelerinden biri olan... ...Ebu Hürre Hazretleri... ...kendisinin çok hadis rivayet etmesini... ...garipsiyenlere karşı verdiği cevapla... ...pek güzel ifade etmiştir. Benim... Fazla hadis rivayet edişim garipsenmesin. Çünkü muhacir kardeşlerimiz çarşıdaki pazardaki ticaretleriyle, enser kardeşlerimiz de tarlalardaki bahçelerdeki ziraatleriyle meşgul bulundukları sırada, Ebu Hureyre peygamberin mübarek nasihatlerini hıfzediyordu. resul Kibriya Efendimiz, Ashab-ı Suffa'nın hem talim ve terbiyesi,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 birinci derecede bu mübarek cemaatin ihtiyacını gidermeye çalışırdı. İcabında hani isadetlerinin ihtiyaçlarıyla ikinci derecede meşgul olurdu. Bir kere Hazreti Fatıma el değirmeniyle un öğütmekten usandığından şikayet ederek bir hizmetçi istediğinde efendimiz bu ciğer paresine kızım sen ne söylüyorsun? Henüz ehli sufa'nın maişetini yoluna koyamadım." cevabını vermişti. Bir gün Ashab-ı Suffa'nın başlarında durmuş, hallerini tetkikten geçirmişti. Fukaralıklarını çekmekte bulundukları zahmetleri görmüş ve Ey Ashab-ı sufa Size müjdeler olsun ki her kim şu sizin bulunduğunuz hal ve sıfatta ve bulunduğu durumdan razı olarak bana mülaki olursa o benim refiklerimdendir buyurarak kalplerini hoş etmişti resul Kibriya Efendimiz'e herhangi bir şey getirilince sadaka mı yoksa hediye mi diye sorardı. Getirenler sadakadır cevabını verirlerse onu el sürmeden Ashab-ı Suffa'ya ulaştırırdı. Hediyedir cevabını verirlerse onu kabul eder ve Ashab-ı Suffa'ya da ondan hisse çıkarırdı. Çünkü Peygamber Efendimiz sadaka kabul etmez sadece hediye kabul ederdi. Bir gün... Adamın biri tabakla hurma getirmişti. Adama sadaka mıdır, hediye midir diye sordu. Adam sadakadır diye cevap verince Efendimiz onu doğruca suffa ehline gönderdi. O sırada torunu Hazreti Hasan Peygamber Efendimizin önünde bulunuyordu. Tabaktan bir hurma alıp ağzına götürünce Resul-i Kibriya Efendimiz derhal müdahale etti ve onu kattırdı. Sonra da Biz Muhammed ve ev halkı sadaka yemeyiz bize sadaka helal değildir buyurdu ayrıca verin o fakirlere ki Allah yolunda kapanmışlardır ilme cihade vakfı nefis etmişlerdir şurada burada dolaşmazlar istemekten çekindikleri için bilmeyen onları zengin zanneder onları simalarından tanırsın halkı bizar etmezler hem işe yarar, her ne verirseniz hiç şüphesiz Allah onu bilir. Bakara Suresi 273. Ayet Mealindeki bu ayeti kerimenin Ashab-ı Suffa hakkında nazil olduğu da rivayet edilmiştir. Tam manasıyla Allah yoluna kendilerini vakfetmiş bulunan bu güzide sahabiler, Resul-i Kibriya Efendimizin hiçbir nasihatini, Hiçbir hitabesini kaçırmazlardı. Daima orada hazır bulunur, irat edilen hitabeleri ve mevzuları hıfsedip edip diğer sahabilere de naklederlerdi. Bu bakımdan İslami hükümlerin muhafaza ve naklinde ehl Suffa'nın pek müstesna hizmet ve gayretleri vardır. Kur'an nurunun kısa zamanda alemin her tarafına süratle yayılmasında bu ilim heyetinin büyük payı vardır. Bu bakımdan İslam tarihinde ehli i Suffa müstesna bir yer işgal eder. Bir ilim müessesesi olan Suffa'nın has bir talebesi Ebu Hüreyre kendileriyle ilgili bir hadiseyi şöyle anlatır. ''Açlıktan yüzü koyun yatıyordum. Bazen de karnıma taş bağlıyordum. Bir gün halkın gelip geçtiği bir yol üzerinde oturdum. O sırada oradan Resulullah geçiyordu.'' Vaziyetimi anladı ve ''Ya Eba Hüreyre'' diye seslendi. ''Buyur Ya Resulullah'' dedim. ''Haydi gel'' buyurdu. Beraber gittik, eve girdi. Ben de girmek için izin istedim. Müsaade ettiler, ben de girdim. Bir kapta süt buldu. ''Bu süt nereden geldi?'' diye sordu. Falancılar hediye olarak getirdiler diye cevap verdiler. Sonra da ''Ya Eba Hüreyre'' Ehli i Subhaya git'' Onları bana çağır diye emretti. Ehli Suffa İslam'ın misafirleriydi. Ne aileleri ne de mal mülkleri vardı. Resulullah'a bir hediye geldiği zamanı hem kendisine ayırır hem de onlara gönderirdi. Kendisine ehline verilmesi için gönderilen sadakaların tamamını onlara gönderir, katiyen kendisine bir pay ayırmazdı. Resulullah'ın ehli sufayı daveti beni üzdü. Ben bu kaptaki sütü tek başıma içer de bununla epeyce bir müddet idare ederim diye umursuyordum. Kendi kendime ben elçiyim. Sufva ehli gelince onlara sütü ben taksim ederim dedim. Bu durumda sütten bana hiçbir şey kalmayacağını biliyordum. Fakat Allah Resulü'nün emrini yerine getirmekten başka çare de yoktu. Gidip onları çağırdım. Geldiler Müsaade isteyip oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre kabı al ve onlara süt ikram et buyurdu. Süt kabını alıp dağıtmaya başladım. Her biri kabı alıyor doyuncaya kadar içiyor sonra arkadaşına veriyordu. Sufa ehlinin sonuncusu da içtikten sonra kabı Resulullah'a verdim. Aldı. İçinde sadece azıcık süt kalmıştı. Başını kaldırarak bana bakıp gülümsedi ve Ebu Hüreyre dedi. Buyur ya Resulullah dedim. Süt içmeyen ikimiz kaldık buyurdu. Evet ya Resulullah dedim. Otur. Sen de iç buyurdular. Oturup içtim. Biraz daha iç dedi. İçtim. Yine içmem için ısrar etti. Daha da, daha da diyordu. Nihayet seni hak dinine gönderen Allah'a yemin olsun ki İçecek yerim kalmadı dedim. O halde bardağı bana ver buyurdu. Verdim. Allah'a hamd ve sena etti. Sonra besmele çekerek geri kalanını da kendisi içti. İlk İslam Devleti Peygamber Efendimiz 13 senelik Mekke devrinde mesaisini tamamıyla iman esaslarını anlatmaya hasretmişti. Bu imani hizmet sayesinde birçok kimse İslam'ın saadetli sinesine koşmuştu. İmanlı insanların sayısı çoğalmıştı ve Müslümanlar gözle görülür bir kuvvet haline gelmişlerdi. Ancak buna rağmen bu devrede İslam düşmanlarına karşı her türlü maddi mukabele yasaktı. Müslümanların tek silahı vardı. O da sabırdı. Fakat hicretle yeni bir muhite gelinmişti. Şartlar tamamıyla değişmişti. Müslümanlar imanlarının gereği olan her şeyi serbestçe yapabiliyorlardı. Hz. Resulullah'ın Medine'ye gelir gelmez gerçekleştirdiği en mühim iş, daha önce de aktardığımız gibi, muhacirlerle ensarı kardeş yapmış olmasıydı. Efendimiz bununla, Müslümanlar arasında kuvvetli bir ittifak kurmuş oluyordu. İslam'ın ırk, bil, sınıf ve coğrafi ayrılıkları tanımayan kardeşlik müessesesi böylece tarihte ilk defa gerçekleşiyordu. Ancak bununla her şeyin bitmediği muhakkaktı. Medine'de yalnız Müslümanlar yaşamıyorlardı. Bu yeni muhitte Museviler, Müşrik Araplar ve bazı Hristiyanlar da vardı. Ve haliyle, mütecanis olmayan bir manzara arz ediyorlardı. Buna bir de Arap kabileleri arası tükenmek bilmeyen rekabet ve çatışmaları Yahudilerle Araplar arasındaki anlaşmazlıkları katarsak bu yeni muhitin ne büyük bir karışıklık içinde olduğunu kolayca anlayabiliriz. Meselenin asla küçümselmeyecek bir başka tarafı daha vardı. O da Mekkeli müşriklerin her an Medine üzerine yürüyebilecekleri hususuydu. Aralarında devam eden soğuk harp her an sıcak harbe dönüşebilirdi. İşte Peygamber Efendimizin önünde böylesine mühim meseleler duruyor ve bunlar hal çaresi bekliyordu. Bu yeni muhitte Müslüman olmayan unsurlarla anlaşmak cemiyete bir teşkilatlanma ruhu ve havası getirmek icap ediyordu. Adli, askeri, siyasi bir takım esasların tespitine lüzum vardı henüz hicretin birinci yılı bitmiş değildi. resul Ekrem Efendimiz bütün Medine ahalisinin temsilcilerini Enes bin Malik hazretlerinin evinde bir araya topladı. Maksat bazı içtimai prensiplerin tedvin edilmesiydi. Yapılan konuşmalar neticesinde bu prensipler tedvin edildi ve derhal yürürlüğe kondu. Mühim maddeler yazıldı ve taraflarca imzalandı. Bu maddeler bu maddeler Hazreti Resulullah'ın başkanlığında teşekkül eden ilk İslam devletinin anayasasıydı. Hatta bu vesika sadece ilk İslam devletinin anayasası olmakla da kalmamakta, aynı zamanda bütün dünyada yazılı ilk anayasayı teşkil etmekteydi. Tedvin edilen bu anayasayla Medine halkı artık diğer insanlardan ayrı bir millet teşkil etmiş oluyorlardı. 52 maddeden ibaret olan İslam şehir devletinin, İlk yazılı anayasasının birinci ve ikinci maddelerinde şöyle deniyordu. Birinci madde. Bu yazı, Resulullah Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesritli müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla yine onlara sonradan katılmış olanlar ve onlarla birlikte cihad edenler için olmak üzere tanzim edilmiştir. İkinci madde. İşte bunlar, Diğer insanlardan ayrı bir topluluk teşkil ederler. Bu anayasaya göre Medine halkı inanç farkı gözetmeksizin diğer milletlerden ayrı bir millet teşkil etmekte ve ayrı bir topluluk hüviyetini taşımaktaydı. Hz. Resulullah ayrıca Medine etrafında bulunan kabilelerle özellikle Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerinde ikamet etmekte olan kabilelerle derhal dostluk tesis etmek yoluna gitti ve onlarla anlaşmalar imzaladı. Yine Müslümanlar, şehrin yerli halkı Yahudiler ve diğerleriyle münasebet halinde bulunmak mecburiyetindeydiler. Bu sebeple kurulan devletin anayasasında onlara da haklar tanındı. Buna göre onlar da Müslümanlar gibi yeni devletin vatandaşları sayılıyorlardı. Muhammed'in büyük basiret ve siyasi inceliği Yahudilere bahşettiği fermanda görülür. Bu fermanda, diğer hususlar arasında onların da bizzat Müslümanlar gibi yeni devletin vatandaşları olduğu, Yesrib'teki iki kabilenin bir tek millet teşkil ettiği, suçların, dinlerin ahkamına göre cezalandırılacağı, ihtiyaç hasıl olduğu zaman her iki tarafın, Müslüman ve Yahudilerin yeni devleti müdafaya çağrılacağı, gelecekte zuhur edecek anlaşmazlıklar hakkında Resulullah tarafından karar verileceği yazılıydı. Ayrıca bu anayasa metninde harple ilgili madde de ilgi çekicidir. Vuku bulacak herhangi bir harpte harp masraflarını kendileri karşılamak şartıyla Yahudiler Medine şehir devletinin müdafasına katılacaklardı. Anayasanın 16. maddesine göre tabi olmaları şartıyla Müslümanların yardım ve müzaharetlerine hak kazanacakları tespit ediliyordu. Aynı zamanda dışarıdan gelecek herhangi bir hücum karşısında da beraberce şehri müdafaa edecekler, bu hususta birbirlerinin yardımına koşacaklardır. Bu hücum ister Müslümanlara ister Yahudilere olmuş olsun. Bu maddeler ışığında Müslümanların ehli kitap olan Yahudilerle ittifakını görmekteyiz. Burada ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara tamamen bir din ve inanç hürriyeti tanınmıştır. Böylelikle ehli kitap arasında kitapsız olan müşriklere karşı hiç olmazsa asgari müşterekte birleşme esası getirilmiştir ve bunun için de Müslümanlarla birlikte Yahudiler ilk anayasada zikredilerek bunların birlikte tek camia teşkil ettiklerinden söz edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Medine'de tesis ettiği devleti düşmanlardan korumak için, buranın yerlileri olan gayrimüslim ehli kitapla siyasi ittifak ve antlaşmalar yaptığı gibi, inanç yönünden de bir ittifakın sağlanmasını temine çalışmıştır. Onları aralarında ortak bir kelime olan tevhid inancı üzerinde birleştirmek ve şirk ehline karşı inananlar paktını kurmak istemiştir. Nitekim bu gayeyi Medine içindeki ehli kitap için güttüğü gibi, ehli kitap olan dış devletler içinde takip etmeye çalışmıştır. Bizans imparatoru Heraklius ve diğer Hristiyan prenslerine gönderdikleri davet mektubunda şu ayeti kerimeyle onlara hitap etmiştir. De ki Ey ehli kitap! Bizimle sizin arasında müsavi bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse o halde deyin ki... ...şahit olun, biz gerçek Müslümanlarız. Ali İmran Suresi 64. Ayet Bizzat resul Ekrem tarafından yazılı anayasayla... ...himaye ve yardıma mazhar olan kitap ehli... ...ne yazık ki anlaşmanın şartlarını bizzat kendileri bozmuş ve lehlerindeki şartların ortadan kalkmasına böylece yol açmışlardır. Anlaşmada site devleti içinde bulunanların birbirlerinin aleyhinde bulunmayacakları şartı, birbirlerinin düşmanlarıyla anlaşmaya varmayacakları maddesi yazılıyken, onlar Medine'nin müşriklerin taarruzlarına hedef olduğu çok nazik bir sırada baş kaldırdılar. Daha yeni yeni teşekkül eden ...ve yeni yeni yerine oturan bir devletin aleyhinde tertipler düzenlemeye başladılar. Tabii ki bu doğrudan doğruya onları Müslümanların himayesinden mahrum bırakıyordu. Görüldüğü gibi bu anayasa kurulan yeni bir devletin birçok müessesesi hususunda hükümler taşımakta... ...her meselede istikametli çizgiler çizmekteydi. Bu anayasayla İslam hayatının yeni bir safhasına başladı... Maddi ve cismani ile maneviyatın karışması ona kendisine has bir çizgi getirdi. Maneviyatı hatta ahlakı tanımayan bir siyaset bizi maddeciliğe ve vahşi hayvanların hayatlarından daha aşağı bir hayata götürür. Yaşadığımız dünyanın hadiselerinden ayrı bir maneviyatsa bizi melek mertebesinin üzerine çıkarabilir. Fakat bu ancak son derece mahdut bir zümre için mümkündür. İnsanların büyük ekseriyeti böyle bir ideolojiyi tatbik edenlerin çemberinin dışında kalır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa vasat adamı düşündü. Ve ona insan hayatının iki tarafını nasıl dengeye getireceğini, madde ve manayı aynı zamanda içine alan bir terkip yapmayı öğretti. Bu dini doktorin, Herkese en az derecede lazım olan bazı esas noktaları seçer fakat kendilerini manevi hayata daha fazla verebilme tercihini fertlere bırakır. Bu durumda Hazreti Peygamber'in sahabileri müstakil bir devletin idare edici cemaati, Hazreti Peygamber ise her sahada onun reisi oldu. Müşriklere Mukabeleye izin Verilmesi Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'de harp ve cihada izinli değildi. Allah'tan aldığı emirler gereği bütün mesaisini, iman esaslarını, kalp, ruh ve akıllarda tespite hasretmişti. Vaaz ve nasihatle, ikaz ve irşatla burada hizmetine devam ediyordu. Her türlü mezalime karşı bu devrede sabır ve sükunetle harekete memur bulunuyorlardı. Mekke'de ilk zamanlarda nazil olan ayetlerde bu husus açıkça görülür. Zaten İslam hukukuna göre insanlar arasında asıl olan sulh ve barış dairesinde münasebettir. Harp ve cihada ancak zaruret asıl olduğu zamanlarda müracaat olunur. Cenab-ı Hakk'ın bir ana ve babadan yarattığı insanlar arasında bundan başka da bir hak olamazdı. İnsanların şubelere, kabilelere ayrılmasıysa, ...neslin tanınması ve temiz kalması gibi kendilerine mahsus ortak menfaatlere binaendi. Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara onca mezalim ve işkencelere rağmen... ...Mekke'de harp ve cihada izin verilmediği, sabır ve teenni tavsiye edildiği gibi... ...Medine'ye hicret vuku bulduktan sonra da hemen müsaade olunmadı. Gerçi İslam Medine'de günden güne kuvvet kazanıyor ve süratle inkişaf kaydediyor, Kur'an güneşi bütün haşmetiyle ruhları sarmaya başlıyordu. Ama yine de Resul-i Ekrem Efendimizin ve Müslümanların vaziyeti tam bir emniyet içinde değildi. Medineli Müslümanlar, Efendimizin coşkun bir bayram havası içinde karşılamışlardı ama münafıklarla Yahudiler gönüllerinde müthiş bir kin ve düşmanlık besliyorlardı. Her ne kadar Yahudiler, Peygamber efendimizle bir anlaşma imzalamışlarsa da bütün hal ve hareketleri bu anlaşmayı tekzip ediyordu. Münafıklar daha da tehlikeli bir durum arz ediyorlardı. Peygamber efendimizin hicretinden önceye rastlayan günlerde Hazreç kabilesinin reisi bulunan Abdullah bin Übey bin Selül için süslü bir taç hazırlanmıştı. Bir devlet reisi ihtişamıyla onu giymek üzereyken hicret vuku bulmuştu. Bunun neticesinde kavmi olan Hazreçliler tamamen Müslüman olmuşlardı. Haliyle taç ve hilat gibi şeyler unutulmuştu. Abdullah bin Übey kavmine uyarak zahiren Müslüman olmuştu. Ama reislikten mahrum olmak acısıyla yan çizmiş ve bir münafıklar hizbi kurmuştu. Gizli gizli nifak ve fesada başlamıştı. Hatta resul Ekrem Efendimizin tebliğatına vaaz ve nasihatlerine müdahale etme cüretini gösterecek kadar zaman zaman ileri gidiyordu. Bu münafıklar cümlesinin Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmak için meydana getirdikleri hadiselerden yeri geldikçe bahsedilecektir. Ayrıca Mekke müşrikleri Medine münafıklarını ve Yahudilerini hatta Medine etrafındaki kabileleri devamlı surette tahrike çalışıyorlardı. Ve Mekke'de söndüremedikleri nuru akıllarınca Medine'de söndürmek için harekete hazırlanıyorlardı. Harici ve dahili bu kadar düşmana karşı sabır ve tahammülle sulh dairesinde davranmanın imkanı kalmamıştı. Müslümanlardan çoğu Kureyşlilere karşı çıkmak, onlarla hesaplaşmak istiyorlardı. Ensarın ileri gelenlerinden biri olan Saad bin Muaz Hazretleri bu arzusunu şöyle isar ediyordu. Allah'ım Bilirsin ki senin uğrunda şu Kureyş kavmiyle mücadele etmekten daha sevimli bir şey yoktur. O Kureyş ki Resulünün peygamberliğini yalanladılar. Sonunda da memleketinden çıkmaya mecbur bıraktılar. Allah'ım öyle tahmin ediyorum ki bizimle onlar arasındaki harbe müsaade edeceksin. Görüldüğü gibi Medine'de Müslümanlar tam bir emniyet içinde değillerdi. İşte bu sırada Peygamber Efendimiz'e mukabele ve müdafaa suretiyle savaşa izin verildi. Konuyla ilgili nazil olan ayette şöyle buyuruldu. Kendileriyle mukatele edilen, yani düşmanların hücumuna uğrayan müminlere, uğradıkları o zulümden dolayı, bir mukabele harbe izin verildi. Şüphesiz ki, Allah onlara yardım etmeye elbette kemaliyle kadirdir. Onlar haksız yere ve ancak Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır. Hac suresi 39 ila 40. ayetler. Ayet-i kerimenin ifadesinden anlaşıldığı gibi burada cihat izni kayıtlıdır ve sadece tecavüze maruz kaldıklarından ve zulme uğradıklarından dolayı verilmiştir. Yani Müslümanlar herhangi bir tecavüzde bulunmayacaklar, şayet zulme maruz kalırlar veya üzerlerine yürüyen olursa kendilerine müdafaa için savaşacaklardır. Bu ayetle aynı zamanda İslam muharebelerinin tecavüz değil, müdafaa esasına dayandığı da ortaya çıkmaktadır. Bu ayetler Müslümanlara saldıran düşmana karşı kendilerini koruma ve müdafaa etme meşru hakkını tanıyordu. Müslümanların siyasi durumu ve maddi gücü düzeldiği ve ilk şartların kaybolduğu nispette nazir olacak ayetlerle bilahare cihat Müslümanlar üzerine farz kılınacaktır. Mekkeli müşrikler her şeye rağmen peygamberimiz ve Müslümanların peşini bırakmış değillerdi. Medine'deki Yahudi ve münafıklarla el altından gizli gizli işbirliklerini sürdürerek İslam nurunu söndürmeye, Resul-i Kibriya'nın vücudunu ortadan kaldırmaya matup faaliyetlerine aralıksız devam ediyorlardı. Medine'yi teşkilatlandıran resul Ekrem Efendimiz bunlara karşı tedbirler almaya başladı. Düşman, her türlü hile ve desiseye başvururken elbette tedbirsiz kalınmazdı. Peygamber Efendimiz her şeyden önce iktisadi harp usulünü tatbik etmek istiyordu. Bu maksatta da Kureyş'in Suriye'ye giden ticaret yolunu kontrol altında tutmayı uygun buldu. Düşündükleri bir diğer tedbir de civarda yaşayan kabilelerle sulhanlaşmaları yapmaktı. Böylece onları Mekkeli müşriklerin sinsi emellerine alet olmaktan kurtarmış, ve Kureyş'i tek başına bırakmış olurdu. Bu maksat ve gayelerle henüz hicretin ilk yılında etrafa seriyeler göndermeye başladı. Bu seriyeler herhangi bir yere hücum etmek ve kan akıtmak maksadıyla yola çıkarılmıyordu. Nitekim görüleceği gibi ilk seriyeler biri istisna edilirse bir damla kan dökmemişler ve hiçbir kabileyi yağmalamamışlardır. Yola çıkarılan bu seriyelerin belli başlı vasfı Kureyli müşrikleri iktisadi baskı altında tutmak, onlara bu yolla bir nevi ihtardı. Eğer siz şiddet siyasetinize devam ederseniz biz de yapacağımızı biliriz. Can damarınız demek olan ticaret yolunuz elimizdedir. Aklınızı başınıza alın demekti. Bu seriyelerin gördüğü bir başka mühim vazife Medine'nin etrafını kontrol etmekti herhangi bir tehlikenin söz konusu olup olmadığını, düşmanın ne gibi hazırlıklar içinde bulunduğunu araştırıp haber almaktı. Medine'ye hicretlerinde, 7 ay sonra, Ramazan ayında, Resul-i Ekrem Efendimiz, amcası Hazreti Hamza'yı, Mekkeli muhacirlerden 30 kişilik bir süvari grubunun başında, Kureyş müşriklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında, Şam'dan Mekke'ye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderdi. Tüvari birliğinin içinde ensardan bir tek Müslüman yoktu. Çünkü onlar sadece Medine içinde korumak üzere Peygamber Efendimiz'e söz vermişlerdi. Bu sebepledir ki resul Ekrem Bedir Muharebesi'ne kadar ensardan hiç kimseyi askeri seferlere göndermemiştir. Medine'den yola çıkan Hazreti Hamza, İs nahiyelerinden biri olan Seyful Bahre'de, İçinde Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş kervanıyla karşılaştı. Taraflar çarpışmaya hazırlanırken... ...iki tarafında dostu ve müttefiki bulunan... ...Cühenli'lerin reisi... ...Mecdi bin Amr... ...aralarında girip... ...çarpışmalarına mani oldu. Kureyş... ...kervanıyla Mekke'ye doğru yol alırken... Hz. Hamza da beraberindeki Müslümanlarla Medine'ye geri döndü. Peygamber Efendimiz... Çarpışma çıkmamış olmasından memnunluk duydu. Hazreti Hamza'nın Medine'ye dönüşünden sonra Peygamberimiz Şevval ayında Ubeyde bin Haris'i Nabi Vadisi'ne gönderdi. Mahiyetinde muhacirlerden 60 süvari vardı. Nabi Vadisi'ne giden Hazreti Ubeyde orada Kureyş müşriklerinden 200 kişiyle karşılaştı. Birbirlerine hafif ok atışlarında bulundular. Müslümanların saffından ilk ok Sad bin Ebu Vakkas Hazretleri tarafından atıldı. Allah yolunda atılan ilk ok bu oldu. Bunun dışında herhangi bir çatışma olmadan iki taraf birbirlerine uzaklaştı. Bu arada Müslüman olmuş fakat bir türlü fırsatını bulup Müslümanlar arasına katılamayan Miktat bin Amr'la Utbe bin Gazvan da bu durumu fırsat bilerek müşrikler arasından ayrılarak mücahitlere katıldılar. Evva gazası Hicretin birinci senesinin son ayı. Resul-i Ekrem Efendimiz ilk defa muhacirlerden 60 kişilik bir kuvvetle yerine Sad bin Übade'yi vekil bırakarak Medine'den yola çıktı. Efendimizin bu gazaya çıkış maksadı etrafa saldırıp halkı rahatsız eden Kureyş müşrikleriyle karşılaşıp onlara gözdağı vermek aynı zamanda Demre bin Bekir oğullarıyla anlaşma yapmak isteğiydi. Resul-i Ekrem'in beyaz sancağını Hazreti Hamza taşıyordu. Peygamber Efendimiz bu gazada müşriklerle karşılaşmadı. Ancak yola çıkışının ikinci maksadı olan Demre bin Bekir oğullarıyla anlaşmayı gerçekleştirdi. Beni Demre reisiyle yapılan yazılı anlaşmaya göre ne peygamberimiz onlara ne de onlar peygamberimizle herhangi bir çarpışmaya girmeyeceklerdi. Birisi diğerinin düşmanına gizlice de olsa yardım etmeyecekti. İslam'a karşı çıkmadıkları müddetçe Resulullah'tan yardım görecekler. Peygamberimiz de onları düşmanına karşı yardıma davet ettiğinde icabet edeceklerdi. Peygamber Efendimiz 15 gece sonra Medine'ye döndü. Civar kabilelerle yapılan bu dostluk anlaşmalarının büyük faydaları olmuştur. Bilhassa Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerindeki kabilelerle yapmış olması Kureyş'i iktisaden çökertme planının bir tatbikatıydı. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz Müslümanlara muaraza vaziyeti almamış başka kabilelerle düşmana karşı muvakkaten de olsa bazı anlaşmalara girmiştir. Gülsüm bin Hid Ensarın ileri gelenlerindendi. Oldukça yaşlanmıştı. Mescid-i Nebevi yapıldığı sırada Kuba'da vefat etti. Hazreti Gülsüm bin Hidm, hicretten önce Müslüman olmuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz'i hicret esnasında Kuba'da evinde misafir etme şerefine ermişti. Peygamberimiz 14 gün kadar evinde kalmıştı. Esat bin Zürare Hazretleri, Akabe Beyatı'nda, resul Ekrem Efendimizle görüşen altı zattan biriydi. Son Akabe biatında ensarı temsil eden dokuz temsilcinin arasında o da yer alıyordu. Esat Hazretleri de Gülsüm bin Hidmin vefatından kısa bir zaman sonra vefat etti. resul Ekrem Efendimiz vefatı esnasında yanında bulunuyordu. Onu yıkadı, kefenledi ve cenaze namazını kıldı. Sonra da onu Medine kabristanı olan Baki'ye defnetti. Baki kabristanına Ensardan ilk defnedilen zat Esat bin Zürare hazretleridir. Hicretin birinci yılının muhacir Müslümanları sevindiren bir başka hadisesi Hazreti Zübeyir bin Avvam'ın Abdullah adında bir çocuğunun dünyaya gelişidir. Hazreti Abdullah, Medine'de muhacir Müslüman aileleri içinde doğan ilk çocuktur. Annesi Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma, Kuba köyünde onu dünyaya getirmiştir. Abdullah'ın doğumu muhacir Müslümanları son derece sevindirdi. Zira Yahudiler onlara, ''Biz sizi sihirledik, bundan böyle sizden erkek çocuk dünyaya gelmeyecektir.'' diyorlardı. Muhacirler de bundan fazlasıyla üzüntü duyuyorlardı. Abdullah'ın dünyaya geldiğini duyar duymaz, Yahudilerin bu sözleri yalanlandığından dolayı tekbirler getirerek sevinçlerini izhar ettiler. Ona Abdullah ismini bizzat Peygamber Efendimiz verdi.